...bizi ve sizleri ateşten korusun. Bugünkü sohbetimiz... ...yine kaderle alakalı... ...ama kaderin içinden bir cüz olarak değil... Kaderin günlük rüknüne sair etrafı ile tesir eden, nüfuz eden bir mesele. Çünkü bizim normal hayatımızda bu mesele iç içe bazen Allah'ın Dilemesini, yaratmasını, yazısını inkar eder, nitelikler taşıyan sözler söyleyebiliyoruz bu mevzuda. Daha önce bu dersi farklı bir boyutta dinlemiştiniz. Zaten hangi mesele olursa olsun dinden, Mustakilen tek başına işlenirken onun etrafındaki sair, şubeler, cüzler ile alakasını birdenbire zikretme ihtiyacı duymuyoruz. Neden? Meseleye dağınıp bakma meseleyi iyi anlama mani sebeplerden birisidir. Ama asli olan şey anlaşılır, onun üzerine bina edilen şeyler tedrici bir şekilde yavaş yavaş üst üste konularak el alınırsa, daha önceki anladıklarının üzerine anlamadıklarının da farkına vararak yeni anlamalar eklendiğini hissederek gitmek en evla olan bir üslubdur. Bunun içindir ki bugünkü dersi yine iyimserliğin insan hayatındaki önemi. Daha önce bu başlığı duydunuz. Neden? Müslümanın hayatında iyimserliğin önemi demedik de insan hayatındaki önemi dedik. Müslümanın hayatındaki iyimserliğin önemi deseydik, bu mesele sadece imani ve tevhidi boyutta olan bir meseleymiş gibi bakılarak, altyapısıyla alaka kurulamadığından dolayı, iyi anlaşılmayı önleyecekti. Ama iyimserliğin insan hayatındaki önemi dediğimizde, İnanan, inanmayan, Müslüman olan, olmayan herkes bu iyimserlikle meşgul oluyor. Hatta birçok derdin devası şeklinde önceden tedbir niteliğinden iyi şeyler düşünkü ki iyi şeyler olsun. İyi şeyleri düşünme insana pozitif bir enerji verir şeklinde telaffuz edildiğini görürsünüz. Halbuki inanan birisi için aynı şeyden konuşurken biz buna farklı bakarız. İşte o zaman iyimserliğin insan hayatındaki önemi değil, iyimserliğin inanan birisini, Müslüman birisinin hayatındaki önemi deriz. Ama fıtri boyutta da bu iyimserlik nüve olarak, çekirdek olarak o insanda bozulmadan iman merhalesine kadar getirilmiş, geliştirilmiş ise bazen daha küçük yaşlarda yakınlarımız, etrafımızdaki kimseler hayatı ikiye bölmüşler. Uğuruna giden, uğuruna gitmeyen. Uğurlu, uğursuzluk şeklinde. Uğursuzluk ile düşünülürse, devamlı kötü şeylere sebep olduğu, kötü şeylerin vuku ile zihin meşgul oluyor. İğime gider denildiğinde o sebebin sana iyilik getirdiği, uğursuz denildiğinde o sebebin sana kötülük getirdiğini düşünmen, şirki boyuta kadar ulaştıran, bir süreçte seni sürükleyerek götürüyor. İyimserlik kelimesi, Türkçede çok basit meselelere bağlı olarak zikredilen bir kelimedir. Çok basit şeylere kullanılıyor. Bazı toplumlarda iyimserlik, kendi düşünceleri istikametinden bu kelimeyle bağlantılı zannettikleri şeylerin adı olarak zikredilir. Biz burada iyimserli, iyimserlik kelimesinin Arapça ettefeulu kelimesinin Türkçe karşılığı olarak zikrediyoruz. Geçmiştekiler de bunu iyimser olarak kullanmışlardır. Bundan başka bununla tıp atıp eşleşen Başka bir kelimeyi düşünemiyoruz. Ettefaulun iyimserlik, hayrın, iyi şeylerin vukuunu düşünme. Zihni iyi şeylerle meşgul etme. Elmutefailu iyimser ise zihnini iyi şeylerin vukuyla ile meşgul eden kimse demektir. Bu, son zamanlarda e, maalesef yabancı bir terim şeklinde tıp dilinde diyelim artık. Madem psikologlar çokça bunu kullanıyor. Optimist olma, optimistizm gibi şekliyle kullanıyorlar. Aksi ise bizden etteşağumu yani, kötümser, <gülüyor> karamsar olma. Aynen, iyimserlikteki zikrettiğimiz kelimelerin zıttını düşünün. Şerrin, kötü şeylerin vukuunu düşünme, zihnini kötü şeylerle meşgul etme ve kötü şeylerin beklentisi içine girmedir. <gülüyor> El-müteşâimu ise bunun faili, karamsar, zihnini kötü şeylerin vuku ile meşgul eden kimse demektir. İster istemez bu bizim insan olarak ve in inanan, iman eden kimseler olarak hayatımıza girmiş. Zaten vardı. Ama bu ikisinin de varlığı aynen iman, küfür, hayır ve şer tipinden Zaten oğlu buna mülhemdir. İkisine de meyyal bir yapıda, ikisine de meyledebilecek bir yapıda yaratılmış bu aleme yollanılmıştır. Çünkü ayette فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا diyorsa, yani biz her nefse insana itaatini, isyanını, hayri ve şerri, kötüyü ve iyi mülhem kıldık. Yani ona ilham ettik. Bu ne anlama geliyor? Fıtrat derslerinde de dinlediğiniz gibi. insanoğlu iyi şeyi de kötü şeyi de hissederek önce algılar. Kötü şeyin vukuunu, onun vukuunu düşünerek algılamaya başlıyoruz. Bunun ne insanın hayatında imanının birçok cüz'üne nüfuz ettiğini az sonraki delillerde de göreceğiz. Görüldüğü gibi tefeul, iyimserlik, teşahumun, yani karamsarlık, karamsarlık zıttıdır. Bazen isim olarak biz iyimserlik diyebiliriz bir şeye ama, o aslında bir karamsarlıktır. Ee, dilimize de yansımış Türkçe, Anadolu'da derler, her tarafta denilip denilmediğini bilmiyorum. Birini uğurlarken deriz ya, yani yola koşarken uğurlar olsun denilir. Halbuki Allah Resulü'nden gelen yolcuyu Allah'a emanet etmedir. Sefer duasında da böyledir. Sefere giden de bıraktıklarını Allah'a emanet olarak bırakır. Yani temenni, niteliğinde alsak, uğurlar ola falan demek için, e, temenni yani bir niyaz, dua şeklinde de olsak, bu bir yanlış isteme, doğrudan doğruya Allah'tan istemeliyiz. Bazen insanlarda şöyle, onun şifa bulmasını umut ediyorum. Ona o kadar ağır gelir ki Allah'ın ona şifa vermesini niyaz ediyorum diyemez. Belki buna yüzü yok. Uğurlarken kime emanet ediyorsun? Gideni kime emanet ediyorsun, kalanı kime emanet ediyorsun? İşte görüldüğü gibi tefaül ve teşaum birbirinin zıttıdır. Allah Resulü mütefaillerin yani iyimserlerin efendisidir. Ümmetini de her hadikarda yani 24 saatlik hayatlarının her cüzünde, her parçasında nedenli iyimserlik da karamsarlıkla alakalı bir hale rastladıysa, eğer iyimserlik niteliğinde bir şeyle karşılaşmışsa, bunu takdir etmiş, takdirini de açığa vurmuştur. Karamsarlık kötüyü düşündüren şeyle de karşılaştığında, ondan sakındırmıştır. Yani uyarmıştır. Bir mürebbi üslubuyla yani Allah Resulü sadece bir muallim, öğreten değildi. Aynı anda öğrettiği şeylerin terbiyesini de veren, o istikamette terbiye eden bir mürebbi üslubuyla ashabını, arkadaşlarını etrafındaki kimselerin bilgini, bilgiyi yüklediği gibi yani nazari olarak onlara bir şeyi öğrettiği gibi, ameli tatbiki olarak da onları uygulamada çok rahat hareket edebilmeleri için, o işi özümseyerek yürütebilmeleri için onları terbiye etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve etrafındakiler tabi, önce kendisi bir mürebbi olması sebebiyle mürebbi'nin kendisinden bahsetme zorundayız. Allah Resulü, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı hayatın lazımları içinden, Yani hayatın idamesindeki o hayatı devam ettirmeye lazım olan şeyler bu sadece biyolojik olarak değil. Ruhende muhtaç olduğu şeyler vardır. Düşünün bir duanın insanın ruh yapısıyla maneviyatıyla nedenli bir yere sahip olduğunu anlayabilmek veyahut en ümitsiz olduğu ortamda dahi kendisini inkar eden bile. Ona ilticadan, ona sığınmaktan başka bir çare, çarenin olmadığını anlayabiliyor. Çünkü bütün saf duyguları onu oraya yönlendirir. Ha, fayda verir mi, vermez mi o başka bir şey. Hatta bir zamanlar, e, bunu örnekleriyle de kaderde getirmiştim. Firavun aslında Allah'a inanıyordu. <gülüyor> Cuhuden inkar etmiştir. Onun için onun küfürüne cuhudi küfür, inadı küfür deriz. Musa inandığını, kendisine getirdiklerini, getirdiklerinin kimin tarafından yollanıldığını açıkça Kuranda diyor. Laqad alim tema en zelha olay illa rabu semawa Sen bütün bunları indirenin Yerin ve göğün yaratıcısı Rabb'i olduğunu çok iyi biliyorsun diyor. Ama firavun bunu ömür boyu itiraf etmedi. Sadece Kızıldeniz'in suları üstüne kapanınca itiraf etti. Geçerli oldu mu? Hayır. Geçerli olmadı. Bazen e, bu şekildeki itiraflar insandan öyle bir Feveran halinde, yani bir feveranın yansıması şeklinde hatta bir Asya seferinde, özel zamanında e, bulundukları uçak bir tehlike geçiriyor. E, İslami kesimden olan gazetecilerden birisi diyor ki, 50 yıllık diyor, azılı bir ateist bile Allah dedi diyor. Onu orada o isterik demedi. Her şey biliyor ki en son anda iltica edilecek, kendisine sığınılacak tek varlık odur. Tabi müşriklerinkiyle biraz farklı. Müşrikler, onlar da gemiye binip denizde, fırtınaya yakalandıklarında kime iltica edeceklerini, kimin kendilerine yardımının dokunacağını çok iyi biliyorlardı. Şimdi bunu ömründe bir kere değil, sıkıntılı anlarda değil, Bizim kaderin başında da anlattığımız gibi tabii yaratılmazdan önce yaptıklarımız, yapacaklarımız, yapmadıklarımız ve yapmayacaklarımız bir yaprak bile dalından ondan izinsiz düş, düşemiyorsa yere hatta orada şöyle bir kelime zikrederiz bütün harekatımız ve sekenatımız Onun elinde. Hiçbir şey yoktur ki... ...o bilmemiş olsun. Nefes almamızın sayısı bile... ...veren o ise bilen de o. Ne zaman biteceğini de bilen o. Onun için... ...bu iyimserlik, kötümserlik dediğimiz şeyleri... ...ileride kendisine hoş bir tabirle gelecek... Bize nasıl görünürse görünsün, önce bilmeliyiz ki onun haberi var, biliyor ve yaratan da o. Görünen şekli nasıl olursa olsun, neden böyle dediğimi az sonra anlayacaktınız görünen şekli diye. Yaşadığı hayatın lazımları içinde bunu kastediyoruz. Bunu sergilemiş, bizzat hem söylemiş, konuşmuş hem de yaşamış. Ashabı da buna şahitlik etmişler. Tefeüle teşvikten, her münasebetten tefeüle yönlendirmiştir. Ve yine her harikarda karamsarlığı bırakmaları, çünkü karamsarlık yetsin ümitsizliği getirir karamsarlık Allah'ın rahmetinden ümitsizliği getirir. Kötü şeyleri düşünmeye sevk eder. Hatta düşünün hüsnü zan dediğimiz şeyin tatbiki bile iyimserlikle kötümserlikle çok alakalıdır içli dışlı. Ve bunu kaderin dışında görmemiz mümkün değildir. Çünkü hüsnü zan hasreten Rabb'a, yaratıcıya, tevekkülümüzün en güçlü olduğu noktadır. Dualarımıza icabette ihtiyacımızı, hacetimizi gidermeden, ona yöneldiğimizde, zihnimizle, kalbimizle, ondan beklentilerimizle nedir? Aynı duygular istikametinde hareket eder. Allah Resulü bunu yaşamış, e söylemiş ve yaşamış. İyimserle teşvikten kötümserler sırt dönmeden her türlü örneği vermiştir. Yani yaşantıları içerisinde nerede nasıl bir münasebetle oluşmuşsa o şey, yani iyimserlik ve kötümserlik mutlak orada uyarmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin siretini ve hadislerini bilen. Yani onun hayatını her safasıyla bize aktarıldığı hadisleri bilen ilim ehli muhaddisler olsun. Ve hadis ehli bunları hıfz ederek hem talim şeklini hem terbiye şeklini çünkü Allah Resulünün iyimsellikte onlara öğrettiği bilgi ile terbiyeye baktığınızda Allah Resulünün haberlerine tam bir güven, Resulün kendiliğinden bir güven vermediğini bilerek o neyi ibadet etmiş ise yüz mutlak vukuunu beklenti içine girmişlerdir. Bunu Asabın birçok yaşantısında görmeniz mümkündür. Görmemiz mümkündür. Bazı örnekleri şöyle sıralayabiliriz. Ebu Hureyre'den geliyor. Allah Resulü diyor ki: La têretâ uğursuzluk yoktur." Uğurlu diye de bir şey yoktur makam. Yani müsebbibi olmayan müsebbibinin varlığı düşünülmeyen hiçbir sebep kendi başına bağımsız hareket etmez. Bunu anladınız mı? Yani ne olur sorsun bizde vuku bulan her şey bir hastalığı diyelim, bir musibet bela diyelim. Önce bunların bu sebeplerin yani bize görünen şeklin bizi rahatsız eden yanını değil bunların hepsinin bir müsebbibi hakiki tarafından yaratıcı tarafından bilen tarafından yazan tarafından, yaratıcı tarafından isteyen tarafından memur kılınmış şeyler olduğunu düşünmek gerekir. Evet. Ve uğursuzluğun yoktur. Bu mevzuda en hayırlı olan söz el-fe'lu yani iyimserliktir diyor. Allah Resulü'nün asabı kelime olarak anlamadıklarından değil, bu kelime Arapça ise en azından o toplumda bu kelime mana olarak mücerred, lugavi, kelime anlamı olarak biliniyordu. Hatta biraz cahiliye şiirlerine vakıf olan kişi toplumda bu yönlü daha çok işli dışta olan birisi bunun ne anlama geldiğini biliyordu. Ama acaba bilmedikleri, bilmediğimiz daha başka şeyler var mı tipinde diyorlar ki وَمَا الْفَعْلُ يَا رَسُولَ Ey Allah Resulü, fal, iyimserlik nedir? Allah Resulü kelimenin anlam olarak yüklenildiği manayı telaffuz etmiyor. Ağızdan çıkabilecek her şeyin tek adı nedir? Kelimedir değil mi? Yüzlerce farklı hayır ve şer kelimeler çıkabilir. Bunu hemen kelime olarak ele alıp o kelimeye bir nitelik veriyor. el kelimetül salihah Yesma'uha ahadukum Sizden birinizin işitti salih bir kelimedir diyor. Seserce. Ha, salih olsun. Hayırlı olsun ki başka yerde de zikrettiği gibi men kana yu'mine billahi vel yomil ahir falyakul hayran aw liyasmut. Eğer kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa hayır söylesin ya da sussun diyor. Çünkü kat'iyetle ne olursa olsun hayır söylememiz gerekiyor. Hayrın cazibesinin oturduğu sineler, zihin, sine, dil ne olursa olsun kat'iyetle şerri düşünme, konuşma garip, yabancı kalır. Bu sefer devamlı salih dediğimiz kelimelerin arkasından koşar, onların içeriği olan anlamlarının peşinde koşar. Bunun içindir ki Allah Resulü idrar yani uyarıcılıkla, ile gelmiştir. Müjdelemeyi öne almıştır. Sakındırma korku sonra. Neden önce müjdeyle gelmiştir? Çünkü insanı, insanın düşünebileceği bir zihni tefekkür edebileceği bir zihni algılayabileceği en yumuşak şeyle sunuyor. Gönül ona doğru meylettiğinde yani önce cennetle girerseniz işe yaptıklarımıza karşılık verecek mükafatlar gündeme gelirse sinedeki meyin yani insan kalbindeki meyil hakka doğru bir gayrete getirilir. Ne zaman inzar korkutma gündeme gelir? Buna lakayt kalındığında. Yani geriye dönülmesi sağlanılması için daha ileri gitme, böyle böyle tehlikeler var. Tefeül iyimserlik sizin içiniden birinizin eşitti salih bir sözdür diyor. Bu Buhari ve Müslim'den. Gördüğünüz gibi iyimserliği nasıl yorumluyor? Güzel bir söz. Yani salih bir söz. Salih bir söz nasıl olur? Sadece ve sadece hayrın ifadesi olan bir kelimedir. Başka bir şey değildir. Yine Enes'ten gelen bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, la adwa, la tırta, ve yuğibını, alfaal, al kelmetul hasnetul, al Bulaşıcılık yoktur. Bulaşıcılık hastalık için kullanılıyor. Ne anlama geliyor bulaşıcılık yoktur derken? Hiçbir bulaşıcı hastalık kendi başına gelip rastgele sana bulaşmaz. Bakarsanız bir başka hadis-i şerifte ki cüzdan hastalığı bulaşıcı bir hastalıktır. Aslandan kaçınması gerektiği gibi kaçınması gerektiğini söylüyor. Ama bulaşıcılık yoktur diye ne anlama geliyor? Hastalık yoktur denmiyor. Bu hastalık Korkulan, bulaşan bir hastalık. Yani kendi başına hareket etmiyor. Bu bir memurdur. Her hastalıkta aslında olduğu bir hastalık vardır. Hastalık sahibinde kalan hastalık. Bir de başkasına bulaşan hastalık. Hastalık da kendiliğinden gelmiyor. Bulaşıcı olan da kendiliğinden bulaşmıyor. Nasıl düşünmek gerekir burada? Bu sefer hastalığı ele alıp hastalık Allah'ın takdiridir, katiyetle. Hangi sebeple sana gelirse gelsin, sebebi ihmaliyle gelirse gelsin, her ne kadar bir sorumluluk yüklendin, yüklenmene rağmen, ama kendi başına hareket etmiyor bu. Hastalık bir takdir, bakıyorsunuz hastalığa karşı, Kendisinin şafi ismi gündeme geliyor, bildiği gibi, yazdığı gibi, istediği gibi, yarattığı gibi şafi ismi şifa verme. Onun dışında hiç kimse yani bütün insanlık toplansa, e, neden insanlık diyor, sana zarar vermek isteseler İbn-i Abbas'a yaptığı nasihatta hatırlayacaksınız. Allah istemeden sana zarar veremezler diyor. Yine bütün insanlık toplansa sana fayda vermek isteseler Allah istemeden kimse fayda veremez diyor. Kader gibi bir mevzuyu tutup mücerre başlıkla değil hakikatlerinden soyutlanmış bir kelime olarak ele alıp düşünmeye başlarsanız Binlerce, milyonlarca sorunun çıkıp, zihninde vesveseyle beraber senden cevap istediğini görürsünüz. Ve bir bunalıma da itilirsiniz. Halbuki baştan bize isabet eden hayır ve şer ne olursa olsun, ne olursa olsun, onun yazdığı, onun bildiği yazdı, İstediği ve yarattığı onun bilgisinin dışında hareket etmiyor. Bir önce müsebbibe güveni, imanı tam pekiştirirsek ondan sonra sebebin, görünüş şekli bizi meşgul etmez. Ama ne var ki insan böyledir? Ee, i̇nsan hayatı görüntüsünden hoşlanmadığı birçok vakalarla doludur. O gördüğü vakaların Koşa gitmeyen yanı hemen bizi meşgul eden yani cazibesine çeker, çekip ve bizi meşgul eden olaylar. Halbuki o olay bizi cazibesine alıp istediği yere yani bir sel düşünün önüne kattığı bir çöpü istediği yere çarpa çarpa götürür. Halbuki biz o olayın müsebbibini düşünerek bu ondan izinsiz olmadı, o istemeden olmadı, onun bilgisinin dışında olmadı. O yarat, o ondan başkası bunu yaratmadı diye güveni oraya doğru pekiştir, yönlendirsek ve pekiştirsek hiç de şaşkına dönmeyeceğiz. Ha, elleri kaldırıyorsun, ondan şifa istiyorsun. Şimdi takdir onun derken e, aptal bir teslimiyet yok hastalığa. Çünkü az önceki değerleri düşünmeden. Aptalca bir teslimiyet ne demek? Devasını aramamak, ondan şifa istememek. Çünkü her derdin mutlak devasını da indirmiştir. Hatta hadis-i şerifte de bir çörek otunu bile anlatırken, her derde deva sadece ölüm hariç. Bu ne anlama geliyor? Senin ölümüne sebep olacak herhangi bir sebep, Sebeplerden bir sebep ne olursa olsun o da bir memur. Sadece o sebebin hukunda kötü bir şekilde geliyorsa birisinin sebepliliği sebepliliğinin ona yüklediği yükümlülük de bizim önümüze geçmemeli. Yani çünkü yani müsebbibi unutturmamalı. Eğer sebepler bize müsebbibi müsebbipten yaratıcısını kast ediyoruz yani Allah'ı, eğer sebepler bize müsebbibi unutturuyorsa çok kötü bir konumdayız demektir. Onun için daha önceden kendimizin sadece kaderin bu dört ile değil, dört rüknü bizim önce temellerini atmamız gereken esaslardır. Bulaşıcılık yoktur. Uğursuzluk yoktur. Benim hoşuma giden nedir? El-fa'lu. Yani iyimserlik. Yani el-kelimetül hasenetü. El-kelimetü tayyibe. Yani güzel bir söz ve temiz bir sözdür diyor. Benim hoşuma giden budur. Yani e, vuku bulan olayın bize görünen, bizi rahatsız eden şekli bizi düşündürmemelidir. O bir me'murdur çünkü. Yerde gökten. Görünen görünmeyen. Ne gibi bir harekat mevzu bahis ise mutlak o yaratıcının kontrolünde, hakimiyetindedir. O zaman aksini düşünmek mümkün değildir. Velek ki o ya kötü görünen, hoşumuza gitmeyen şey düşündüğümüz gibi bize zarar verebilecek nitelikteyse ki olabilir çoğunlukla ne yapmamız gerekir? Ona iltica etmemiz gerektiğini hemen düşünmemiz gerekiyor. Yani ona sığınmamız gerekiyor. Bu şöyle oldu, böyle oldu, böyle olmasaydı şöyle olurdu diyeceğin yerde aha daha geçen seneler Japonya'daki tsunami tsunamida ...bu mevzuda belki en tedbirli, ihtiyatlı iş yapan o adamlar, buna rağmen binlerce insanın, ölümü depremden değil, denizden gelen dalgadan oldu. Öyle demiyor mu şimdi siz? Siz nerede olursanız olun, muhkem, burçlar yani kaleler içinde de olsanız, evler sağlammış değilmiş, tamam... Düşecek bir kayanın altında durma. Eğer o kaya düşerse sen orada tedbirsiz davrandığın bir sorumluluğun mevzubayı. Ama önce şunu. Kalplerdeki imanımızın sağlam olması gerekiyor. İçinde oturduğumuz binalar değil. Allah'a güvenin sağlam olması gerekiyor. Ona itimadın sağlam olması gerekiyor. Sen muhkem kaleler içerisinde dolsan, ölüm gelir seni bulur. Diyor. Bundan hiçbir kurtuluş yoktur. Yine Ebu Hureyre'den gelen bir sözde e, Allah Resulü diyor ki yine la aduva ve la bulaşıcılık yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Ve uhibbul fe'le salih. Ben salih bir kelime yani güzel bir düşünmeyi severim. Onu seviyorum diyor. Bu da Müslim'den. Ee, yani saatler hakkında söz etmediğim hadis-i şerifler Buhari Müslim olduğu için saat hakkında söz etmeden geçiyorum. Yine Ebu Hureyre'den gelen bir hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki yine la aduva ve la hamete ve la tıirete Bulaşıcılık yok. Uğursuzluk da yoktur. Hamete nedir? Ee, kötü şeylerin vukuunu önleyeceğini düşündükleri şeyler. Bazı yerde bu kur kafadır, bazı yerde nazar boncuğudur, bazı yerde kuru bir ottur, bazı yerde ölmüş bir akreptir. Bunların vuku bulabilecek kötü şeylerin defa hatta çocuğun sümüğünü, yüzünün çirkinliği bile Böyle yorumlayan vardır, bazen çocuğun sümü atmıştır, yüzü gözü toz toprak içindedir. Ya şunu bir temizle dediniz de bırakın nazarı keser derler. Hatta elbisesinin bir yerinin yırtıklığı bile buna sanki haşa ilahi bir güç veriliyor. Ve akabinde ben salih bir sözü severim diyor. Az önceki Allah Resulü mütefaillerin efendisidir. Muallime odur, mürebbisi odur. Ebu Hureyre'den gelen bir sözden enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem sami'an kelimeten bir söz işitti birisinden kelime. Ta a'cebetuhu bu onun hoşuna gitti. Fakal ne yaptı o güzel sözü yani iyimserliğe dönük bir şey işittiğinde bile onu takdir etmiştir. Takdir ettiğini de ifade etmiştir. فَقَالْ اَخَذْنَا فَأَلَكْ مِنْ Yani e, senin güzel düşünceni, iyimserliğini ardından aldık. Bu neyi gösteriyor? Kötüyü düşündürecek. Ümitsizliğe götürecek. Allah'tan rahmete dönük beklentisini hüsrana uğratacak hiçbir şeyin teleffuzu konuşulmasını istememiştir. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın hulumu dediğimiz, şeytanın oynaması dediğimiz kötü bir rüyayı dahi uyandığınızda ''Katiyetle anlatmayın.'' diyor. ''Katiyetle anlatmayın.'' Neden? Onu seslendirdiğinizden anlattığınız kişi sizin zaten o rüyayı görerek zihninizdeki oluşturduğu olumsuz, olumsuzluğu tahrik etmesinden. Hatta kimseye anlatmayın sorunuza tükürün diyor. Ee, bu bizim için temsili bir söz değil. Allah Resulü'nün söylediği her sözü biz mutlak anlamıyla bizim için hayır ve faydalı bir şey olduğunu düşünürüz. Onu tükürün yani zihninizden alın atın der gibi. Bunlar garip ifadeler değil bizim yabancı olduğumuz sözler değil. Düşünün haçta münada şeytanı taşlama temsili midir? Değildir. O böyle yapın demişti ve biz de onun için öyle yaparız. O anda cidden şeytanı taşladığımızı düşünürüz. Çünkü o hac ibadetinin bir rüknlerinden olmuştur. Rüya'yı bile anlatmamızı istememiştir. Hatta hoşumuza giden bir rüyayı bile sevdiğiniz kimselere anlatın diyor. Sizin için sizin için güzel yorumlayabilecek Hatta öyleleri çıkmıştır ki e, birisinin kendisine anlattığı rüyayı ne olursa olsun iyi bir şekilde yorumlama gayreti içerisine girer. Çünkü o rüyanın yorumunun o kişiye e, motivasyon onu hayra sevk edecek bir güç olması için çalışır. Yani moral verme anlamında. Moral işte bizde yanlış yerde kullanılan bir kelime, yabancı olması sebebiyle, oksidan dediğimiz Avrupalıların kullandığı bir kelime. Ee, morali bozuk. Neden? Onun yanında kötü şeyler konuşulmuştur, kötü şeyler anılmıştır. Bir olay olmuştur, onun hemen sebebi tesir etmiştir, müsebbibi unutulmuştur, hatırlatılmamıştır da. Bunda vardır bir hayır. Anadolu'da işitirsiniz. Herhangi bir şeyin vukuunda kötü bir şeyin bunda da bir hayır vardır denilir. Neden? İlla hayır olmayabilir. Yani bizim anladığımız şekliyle ama hayrı düşündürmeye çalışmalısın. Daha önce de derslerde dediğimiz gibi nedir hayrı düşündürme? Doğa aklına gelir. Değil mi? İltica etme aklına gelir. Sığınma aklına gelir. En azından o kötü olayın onun günahları için bir kefaret olmasını sağlar. Çünkü inanan birisine nedenli onu sıkıntıya sokan bir şey isabet ederse etsin nedir? Hastalıkta bile biz ee, Arapça bunu ekseriyetle böyle kullanırlar. Tahur yani temizleyici olsun. Neyden? Günahlarından temizleyici olsun. Her halükarda bütün sıkıntılar nedir? Hoşumuza gitmeyen şeyler. Bizim günahlarımızı temizleyen memurlardır. Her ne kadar görünüşü hoşumuza gitmeyecek bir şekilde de tecelli etmiş olsa. Bundan daha da öte gidiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, Umirtu bi Yani ben bir yere hicret etmekle emrolundum. Taklul Kur'an bütün kasabaları köyleri yeyip bitiren yakuluna yetirip oraya yetirip diyorlar. Halbuki ki vahiy Medine Medine'nin eski adı yetiriptir. Manası da bu. Şimdi düşünün kötülükte de böyle olduğu gibi iyilikte de Medine ne yapıyor? Her şeye iyiliği dokunuyor, kötüyü atar kendisinden tenfinnâse kemâ yenfil kîru harbetel hadîd Aynen kül, e, körük, kölü biliyor musunuz? Şu demircilerin ateşlerini hızlandırmak için kullandıkları tulum var ya, ava basan derler. Demir ısıttığımız zaman ateşte demirden yani demirin özünden ayrılan nedir? Üzerindeki pasları birdenbire yanar ve giden. Medine işte böyledir. Kötülerini Böyle atar dışarı. Ve Medine'nin adını da yani Yesrib'in adını Medine yaparak değiştirmiştir. Yine görürüz çokça kötü bir anlamda olan ismi dahi değiştirmiştir. Aksini de düşün eline bilezik takan birisi için yani bir demir. Bu neden diyor? Bana diyor iyi bir şey veriyor. Bu olmaz mı bazen bir şey takıldığında iyiliğin gelmesini düşünüyorsun? Bu meşrudeye aksine bu senin gammını çoğaltır. O benim üzümü gideriyor diyor, aksine gammını çoğaltır senin bu diyor. Ve adı değiştiriyor. Bunun içindir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devamlı hayırla müjdeler insanların la lev keşke keşke demelerinin önüne geçmek için eğer keşke sözü şeytanın çalışması için, yani keşke şeytandandır, zira keşke şeytanın çalışması için amel kapısını açar. Yani şeytanın sen senin içine girmene sebep oluyorsun her yönüyle. Teşeğüm şeytanın en geniş kapısıdır. Yani karamsarlık ve kötümserlik. Telkinli yaparak binaenaleyh, şöyle deyin diyor, kadderallahu yani Allah böyle takdir etti. istedi ve yaptı. Ha. Madem her şeyin faili yaratıcısı o, değil mi? İsteyen o, onun istemesiyle oluyor. Yazan o, bilen o. O zaman her şey onun memuru. Yaptığı iş ne olursa olsun. Her olay karşısında Allah'ın kaderi istediği gibi yaptı denilmesini tavsiye etmiştir. Tefeüldeki üslubu, yani tefeülde iyimserlikte genel anlamda Allahu u şu kavlinin tatbiki olarak gündeme getirilmiştir. Allahu u diyor ki, Kutibe aleykumul kitalu ve huve kurhullekum Hoşunuza gitmediği halde Savaş, harp size faz kılınmıştır diyor. Allah diyorsa tabii hoşumuza gitmiyor. Kim harbin hoşuna gittiğini söyler ki? Ama size faz kılınca hoşunuza gitme diye alda. <gülüyor> Hoşlanmadığınız öyle şeyler vardır ki. O sizin için hayır olabilir. Ve asa en tuhibu şey'en ve siz bir şeyi sevebilirsiniz hoş hoşunuza gider. Ve o o sizin için şer olabilir. Vallahu ya'lemu ve entum la Allah biliyor ama siz bilmiyorsunuz. Burada nedir şimdi? Allah'ın ilmine götürün. Kaderde anlattığımız yere. Biz görünüşte, o işten hoşlanmayabiliriz, ama O'nda bizim için hayır olabilir. Onun için bize, hoşumuza gitmeyen, şekilde görünen ne olursa olsun O'nun bizim için hayır olduğunu, yani en kötü halde günahlarımızı temizleyendir. Ha, ileri düşünsek şimdi, ...dünyada ateşin bizden pasları giderdiği gibi gidermesine razı olmadım. Deyse ahirette hiç pasın çıkmayacak. Dünyada yanma, dünyadaki kötülükler pasını giderir. Ama ahiretteki ise buna hiç fosak vermeyecek. Hatta orada korktuğumuz ölüm bile öldürülecek. Ölmek isteyeceğiz. Keşke toprak olsaydık diyeceğiz. Her halükarda her şey bizim için hayırdır mutlaka. Ve devam ederek tekrar önün dereceleri. Her amelin fazile bazen aslen, bazen bizzat amelin kendisinin. Fazilet günüyle dereceleri vardır. Hepsinde vardır bu. Bir lira tasadduk etme. Fazilet midir? İki lira, üç lira, beş lira. İşte infak güzel şeydir. Veler ki bir yarımına da tasadduk etsen. Ama her ameli. Sair amellere nispeten bir yeri olduğu gibi, diyelim ki tevhidin önemi, namazın önemi ve sair amellerin önemi. Amellerin bizzat kendisinin orada bir yeri var, bir de ayrıyeten o amel kendi içinde bir dereceye sahiptir. İyimserliğin de derecesi var. Bazen diyelim ki şöyle, İyimserlikten konuşa, konuşa, konuşa, bunu çokça gündeme alarak bazı gerçeklerinden soyutlanmış bir şekilde e, iyimserlik bize adeten oturmuş ama hiç de istenildiği neticeyi, sebabı, hayrı bize getirmiyor. Böyle çok vardır. Mesela bizim insanımızda tesettür o denli gündeme gelmiş ki hakikatinden kopartılmış. Hala gidip İç Anadolu'ya kadınlar hiçbir yerleri görünmeyecek şekilde kapanırlar, şalvar giyerler, kefiye giyerler, başlarını yüzlerini örterler ama içlerinde çok namaz kılmayan görürsün. Ha. O zaman biz bir amelin adetleşmesinden korkmalıyız örfü olmasından da korkmalıyız. Öyle mıntıkalar vardır ki cidden perverdir ama namaz kılmaz. Ama cidden misafiri ikram eder bakın. Orada misafirperverlik adetleşmiş, örsten olmuş artık. Tefeülün en ala derecesi bela, musibet, hüzün, keder, ve kırılmaların en şiddetli anında şer olduğu görünen, şer olarak görünen bize hoşlanmaz bir şekilde görünen olaylar karşısında sebeplerin tesirinde kalmadan müsebbibin Allah olduğunu düşünerek hayrın vukuunu, yani görünen bu şerrin de bir hayır getireceğini düşünme hüzünden başka bir şey görmediğin anlarda Hayatın insan hoşuna gitmeyen çok tarafları vardır. Yani hüzünden başka bir şey görmediğin anlarda saadeti tasavvur etmen, hastalık esnasında şifayı tasavvur etmen, her şeyin bittiğini zannettiğinde kurtuluşu tasavvur etmen, çünkü el-ferecü badeşinden huzur, kurtuluş sıkıntıdan sonradır. Hezimet anında yardımın geldiğini düşünmen. Bedir bakın. elleri Rabbim yardım ne zaman gelecek? Her şeyin bittiğini düşündüğü an onu karşında buluyorsun. Öyle diyor ya İbn Abbas bineğin üzerinde. En son ihfadillah. Tecidhu ticanak. Onun hukukunu koru. Ve her zaman karşında bulacaksın. ...yanında bulacaksın. Ama onu yanında bulmak herhalde önce... onu sana şah damarından daha yakın olduğunu düşünmekle başla. Yardım... E, tas, e, evet, her şeyin bittiğini... ...zannettiğinde kurtuluşu tasavvur etmen... ...hezimet anında bozguna uğradığın bir anda... ...yardımın geldiğini düşünmek... Yani onun yardım edeceğini düşünmek. Mutlak yardımının geleceğini düşünmen, hüsnüden beslemen ona. Eğer o mutlak ifadelerle dediysen en yensur en eee Ta kendin Allah'a. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz o size, o da size yardım eder. En yensukumullah fela o da size yardım etti mi kimse size? Mağlup edemeyecek. Allah'ın yardımı geldi mi, fetih geldi mi ne olacak? İnsanların akın akın İslam'a girdiğini göreceksiniz. İnsanların akın akın İslam'a girdiğini göreceksiniz. Bazı derslerin başlığını atarken biz işte böyle bir mebinin ümmeti derken Allah yer yüzünde İslam sokmadı, hiçbir yer bırakmayacak dediğinde bu Resul'ün haberi değil mi? İstanbul'un fethinin müjdelendiği ortama genç, yaşlı hatta siyasi ortamda nifakla itam edilen kimseler bile İstanbul'u kuşatmaya gitmişlerdir. Çünkü o vaat etti, O bunu haber verdi. Onun için o yardım edeceğim dediysem, hezimetin hemen hemen ezimet orada mı düşünüyorsun? Yardımın geldiğini düşünmedi. Aslında Uhud e, görünüş itibarıyla Müslümanlar için bir hezimetti değil mi? Herkes böyle eder. Ama değil. Nasıl tasvir ediyor? Harp anını genelde. Orada hüsneyi, iki güzellik var diyor. Ne? Birisi şehit olma, birisi gazi olma. Allah'a söz verenlerin bir kısmı sözlerini tuttular, Uhud'u kastediyor. Bir kısmı da o sözlerini yerine getirecekleri günü bekliyorlar diyor. Yani hoşlanmadığınız halde harpsizler faz, faz kılındı derken, devamlı bizim için saygı var. İlla bizim ona hayır dememiz gerekmiyor, ona hayır görmemiz de gerekmiyor. İşte hezimet anında yardımın geldiğini düşünmek, bu gibi anlarda tefeül bizden ümitsizliği, hezimeti, yeyesi, acisi kaldırır, götürür. Ve silahın olmaz, yiyeceğin olmaz, içeceğin olmaz fakir olursun, gariban olursun. İzzet bunlarda aranmamalı, değil mi? Antumul alawn in inanıyorsanız siz en üstünsünüz. Çünkü Allah sizi ömerin dediği gibi azzenallahu <gülüyor> İslam Allah bizi İslam'la aziz kıldı. Yardımı silahtan, ondan bundan değil. O sadece tevessül edeceğin esba. Ama yardımın ondan geldiğine, hem de en büyük yardımın senin korkunu düşmanının kalbine koymasıdır. Ayette dediği gibi Allah'ın en büyük yardımı budur. Senin korkunu, yani iman, iman edenin korkusunu onun kalbine koymasıdır. Düşünün ki biz, kağıttan bir aslan suretindeyken bile İslam'ın sadece isim olarak bizdeki dalgalanması hani İslamofobi dedikleri bir korku var ya Avrupa. Vallahi bizim bu halimizden korkuyorlar. Aslında biz korkulacak nitelikte kimseler değiliz. Ama düşünün ki İslam'ı cidden yaşasak Allah'a güvenen, itimat eden ona hüsnü zanda bulunan kimseler olsak inan onlar bizim adımızı duymakla yerlerinde yığılıp kalacaklardır. Binaenaleyh tefe'ülün, iyimserliğin iki temel esası vardır. Birinci esas, el-esasul-evvel, hüsnü vanni Yani Allah hakkında hüsnü zanda bulunmaktır. Burada duralım mı? Burada duralım mı? zaten arkası yarın diye bırakıyoruz yap bunu. Peki. Subhanekallahumma ve bihamdik ve'l hamdülillah ve ilaha Hold down.